Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Şeytan'ın Allah'tan Talepleri Allah'ın lanetine uğruyan şeytan anlatır HAK TEALA beni huzurundan kovduğunda yalvarıp Ya Rabbim ben de senden birkaç şey diliyorum dedim. Hak ala dile ya mel'un ne istersin buyurdu. Evvel bana asker gerekir dedim. Allah sokaklarda yürüyüp geçen kadınlar askerin olsun buyurdu. Bana duracağım bir yer ve mekan da lazım dedim. Cenabı Hak hamamlar, ''Günahların işlendiği yerler sana mekan olsun.'' buyurdu. ''Durmadım, bana bir yer göster. Ehlim orada kısım kısım otursun. Sapkınlıkta birbirleriyle danışsın. Yalan yanlış sözlerle, insanların zanlıyla söyleşsinler. diye bir talebim daha oldu. Bunun üzerine Hak Teâlâ, ''Pazar yerleri ehlinin toplandığı yerler olsun.'' buyurdu. Günah işlemekten kaçınanlar, pazar yerlerinde oturmaz, ve boş sohbetlerin dinleyicisi olmaz. Pazarlarda işlerini görür görmez, oralardan ayrılırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sokak ehli, cehennem ehlidir buyurur. Hak Teala ile şeytan arasındaki konuşma şöyle devam eder. Lanetlenmiş varlık, ya Rabbi, peki bineyim nerede der. Hakdi ala emirlerime uymayan ve namaz kılmayanlar senin bineyin olsun buyurur. Bu yüzden Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanlara selam vermeyin. Ümmetimin Yahudilerine de selam vermeyin buyurduğunda, Ya Resulullah, ümmetimin Yahudileri kimlerdir derler. Allah'ın Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ümmetimin Yahudileri namazı terk edenlerdir. Namaz kılmayan biriyle karşılaştığınızda şeytanın onunla birlikte olduğunu bilin. Evet, şeytanın istekleri bitmez. Devam eder. Ya Rabbi, istediğim gibi oynayacağım, eğlenip güleceğim maskaralar istiyorum der. Hak ala, gazaba gelen, öfkesiyle hareket edip sabretmeyenler, sana maskara olsun buyurur. Demek ki, öfkelenip herkese saldıran, şeytanın maskarasıdır. Akıllı olan kızıp bağırmaz, delerip hareket etmez. Bunun çaresi şudur, kişi öfkelendiğinde durup düşünecek. Rabbinden sakinleşmeyi dileyecektir. Sabredip aldırmayacak, tahammül etmeye çalışıp öfkesini yutacaktır. Çabuk öfkelenip kızan buna dikkat ederse zamanla yumuşak bir huy edinir. Gazapları mağlup, ilimleri galip olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim dersi talim ederek ilim yumuşak huy edinmeye çalışmakla öğrenilir buyurmuştur. Kızdığında sabredip tahammül gösteren kişi zamanla yumuşak huylu olur. Hak Teala böyle kullarını sever. Kıyamet gününde insanlar mahşer meydanını doldurduğunda çağırıcılar fazilet eyle olanlar nerededir gelsinler diye seslenecek. Bunun üzerine bir bölük insan cennete doğru yola çıkacak. Melekler arkalarından yetişip sizler kimlersiniz? Böyle cennete doğru yol alıyorsunuz diyecekler. Onlar cennete giderken, insanlar zahmet ve sıkıntı içinde, hayranlıkla bunları seyreder. Melekler seyredenleri göstererek, sizi bunlardan ayıran nedir? Böyle hemen, cennetin yolunu tutmak olur mu der. Cennete doğru götürülenler, fazilet tehli olduğumuzdan, işaret ettiğiniz sıkıntı ve zahmetlere tabi tutulmadan, doğrudan cennete götürülüyoruz diyecekler. Melekler, yaşarken sizi fazilet sahibi kılan şey nedir? Nasıl yaşayarak fazilette oldunuz deyince, onlar şöyle der. Dünyada herhangi bir zulme uğradığımızda, karşılık vermez, sabrederdik. Kötülük yapana kötülük yapmıyor, iyilik düşünüyorduk. Suç işleyene kızmaz, onları affederdik. Hakkımızda kötü söz edenlere karşı mütevazı olurduk. Allah'tan gelene sabreder, şükrederdik. Bunu duyan melekler sevinir. Ne güzel amelleriniz varmış. Hoş geldiniz. Varın şimdi, cennet sizindir. Hak Teâlâ, sizin gibilere cennet vaat etmiştir derler. Böylelikle faziletli insanlar cennete gider, yiyip içerler. Diğerleri ise, mahşerin o kavurucu sıcağında, yıllarca aç ve susuz beklerler. Ey aziz kardeşim! Öfkelenip kızdığında, bunları gözlerinin önüne getir. Sabredip, öfkeni yutmaya çalış. Tahammül edip, Rabbinden hilim, yumuşak huiste. Hak Teâlâ, seni de, fazilet sahiplerinden kılsın. Kıyamet gününde, Mahşer yerine vardığında sevinenlerden ol. Malum, Allah ona rahmet eylesin. Ömer bin Abdülaziz isimli ulu bir padişah vardı. Biri yanında ağır bir suç işler. Bunun idam edilmesini emreder. Sonra bir an durur, Rabbinden hilim ister. Suçlunun idamı için hazırlık yapanlara durmalarını söyler. Hatrına gelen Ali İmran suresi 134. ayeti kerimeyi okur. Onlar ki hem bolluk hem de darlık zamanında harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanları affederler. Allah iyilik yapanları sever. Ayeti okur okumaz, içindeki intikam hissi kaybolur. Celata seslenip salıver şu adamı. Varsın, özgürlüğüne kavuşsun. Olur ki, insafa gelip, bir daha suç işlemez. Hem öfkemizi yendiğimiz için, hakdi Teâlâ, ahirette bize hesapsız ecir verir der. Cellatlar, emri yerine getirir, suçlu serbest bırakılır. Ey aziz kardeş! Öfkesini yenemeyen kişiyle, şeytanın misali şuna benzer. Çocuğun biri, Eline değine kalır. Önüne de top koyar. Topa vura vura, bir bu tarafa, bir diğerine, koşturup durur. Öfkesine hakim olamayan kişi de, çocuğun önüne koyup vurduğu top gibidir. Kendisini, şeytanın önüne bırakmış, şeytan da, onun gazabını kullanarak, kendisiyle oynamaktadır. İstediğini yaptırıp söyletir. O halde öfkeli olana, Tahammül edip sabretmek düşer. Kişi kendini şeytanın değneğine teslim etmemelidir. Bir şekilde öfkesini yenmeli, öfkelendiği şahıs suçlu bile olsa affetmeli, Rabbinden hilim talep etmelidir.